İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, İtalya'da hükümet kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal kararı aldı. Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan İtalya'da Başbakan Mario Draghi, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Bu durumdan en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı. Bakanlar Kurulu Piedmonte, Lombardia, Veneto, Emilia romagna ve Fruilo-Venetia-Guilla bölgelerinde o hal ilan ederken krizi aşmak için yaklaşık 36,5 milyon avroluk kaynak ayırdı. Söz konusu kaynaktan en çok pay yani 10,9 milyon avro ile Emilia romagna bölgesine verilecek. Hükümet ayrıca durum iyileşmezse ek önlemlerinde alınabileceğini belirtti. İtalyan Ziraatçiler Derneği'nin verilerinde bu bölgelerde 270 bin kadar çiftçinin zor durumda olduğu belirtildi. Yılbaşından bu yana yağış miktarının önceki yıllara nazaran yarı yarıya azalması ve son haftalardaki aşırı sıcaklar nedeniyle söz konusu bölgelerde bazı belediyeler içme suyu kullanımında ve tarımsal sulamada kısıtlayıcı önlemlere başvurmak zorunda kalmıştı. Uzmanlar... Ülke genelinde kuraklık krizinin tarımsal üretimde %30'unu tehdit ettiğini ve şu ana kadar tarım alanlarında 3 milyar avroya yakın zarara yol açtığını belirtiyor. Korkunç. Araştırmacılar tehlikeli virüslerin plastik üzerinde konaklayarak tatlı suda 3 güne kadar bulaşıcı kalabildiğini buldu. Rotavirüs gibi isale ve mide rahatsızlıklarına neden olan virüsler 5 milimetreden daha küçük olan mikroplastiklere bağlanarak hayatta kalabiliyor. Sterling Üniversitesi araştırmacıları bu virüslerin bulaşıcı kaldıklarını ve potansiyel bir sağlık riski oluşturduklarını ekledi. Sterling Üniversitesi'ndeki proje baş araştırmacısı Profesör Richard Killiam şunları söyledi: "Virüslerin mikroplastiklere yapabileceğini ve bu sayede de suda 3 gün hayatta kalabileceğini bulduk. Sudaki mikroplastiklerde bulunan virüslerin bulaşıcı olup olmadığını belirlemek için standart laboratuvar yöntemleri kullandık." Virüslerde çevrede plastik üzerinde konaklayarak ne derecede hayatta kalabileceklerine emin değildik. Ancak hayatta kalıyorlar hem de bulaşıcı olma risklerini, özelliklerini koruyarak dedi. Atık su arıtma tesislerinin mikroplastikleri yakalayamadığını da sözlerine ekleyen Profesör Killiam, Bir atık su arıtma tesisi kanalizasyon atıklarını temizlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor olsa bile, Boşaltılan suyun içinde hala mikroplastikler olacaktır. Bunlar daha sonra nehirler aracılığıyla başka alanlara taşınabilir. Bu plastik parçacıklar o kadar küçük ki örneğin yüzücüler tarafından yutulabilir. Sizi hasta etmek için de çok fazla virüs adeti gerekmiyor diye konuştu. Yeşil Gazete'nin haberine göre Hint okyanusunun ortasında Hindistan ve Sri Lanka'nın güneybatısında yer alan Maldivler Cumhuriyeti'nin geleceği Küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz seviyeleri nedeniyle tehlikede. 1192 adadan oluşan ve 540 bin nüfuslu ülkede adaların sadece 250'sinde yerleşim var. Başkan Malen'in de aralarında bulunduğu birçok adanın deniz seviyesinden yüksekliğinin yaklaşık 1 metre ve suların da her yıl ortalama 3 ila 4 milimetre yükseldiği göz önüne alınırsa, Durum kritik. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA geçen sene yürüttüğü araştırmaya göre mevcut küresel ısınma oranlarıyla Maldivleri oluşturan adaların %80'i 2050'ye kadar dalgaların neden olacağı seller, altyapı ve temiz su kaynaklarının zarar görme ihtimali nedeniyle yaşanmaz hale gelebilir. Böylesi bir durumda halkın yaşadıkları bölgeleri terk ederek Sri Lanka, Endonezya gibi ülkelere göç etmesi bekleniyor. Bu da Maldivlerden büyük bir iklim göçü yaşanacağı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir hafta süren tartışma ve etkinliklerin ardından hükümetler ve devlet başkanlarının okyanuslarımızı kurtarın adlı yeni bir siyasi deklarasyon üzerine anlaşmasıyla sona erdi. Konferansın sonuç bildirgesine geçmiş toplu başarısızlığı kabul eden dünya liderleri okyanusların karşı karşıya olduğu küresel acil durumdan derinden endişe duyduklarını beyan etti. Dünya sularının içinde bulunduğu korkunç durumun ele alınmasını sağlamak için daha fazla hırslı davranma çağrısında bulunuldu. Yapılan kapanışta Birleşmiş Milletler Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miguel de Serpa Suárez konferansın başarısı için ortak ev sahipleri Portekiz ve Kenya'yı övdü. Konferansa 24 devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere 6.000'den fazla katılımcı ve 2.000'den fazla sivil toplum temsilcisi katılmıştı. Liderler, hedefleri mümkün olan en kısa sürede tam olarak gerçekleştirmek için acil eylemde bulunma ve her düzeyde işbirliği yapma taahhütlerini yeniledi. Okyanusların karşılaştığı zorluklar arasında kıyı erozyonu, Yükselen deniz seviyeleri, Maldivler'de az önce bahsettiğimiz gibi daha sıcak ve daha asidik sular, deniz kirliliği, balık stoklarının aşırı kullanımı ve deniz biyolojik çeşitliğinin azalması var. Lizbon'da bir araya gelen üst düzey politikacılar iklim değişikliğinin zamanımızın en büyük zorluklarından biri olduğunun ve okyanusların ve ekosistemlerinin sağlığını, üretkenliğini, sürdürülebilir kullanımını ve dayanıklılığını iyileştirmek için kararlı ve acilen hareket etme gereğinin altını çizdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.